وَذَكِّرْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Neml Suresinin 91-92. ayetinde Allahu Teala Peygamberine neyi emrettiğini Alihi Salatü Vesselam görüyoruz. Allahu Teala Peygamberine ona kulluk yapmasını emrettiği gibi Kur'an'ı Kerim okumasını da emretmiş. Zaten kendisine inen bu Kur'an'ı insanlara tebliğ ederken okuyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama buna rağmen Allah neden ona Kur'an oku diye emir vermiş. Bu ayeti teberruken dinleyelim. Sonra da bu ayet kulaklarımıza hangi mesajı ulaştırmak istiyor onu anlamaya çalışalım. Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Ve anetle o Kur'an. Fman ihteda, fain ma yehtedi lenefs. Oma zallı, fakul in ma ana min al suresinin 92. ayeti ayet 91. ayetle de bağlantılı biz 92. ayeti göreceğiz allah Teala bu ayette şöyle buyurmuş Peygamberine söylemesini emrettiği sözlerden sayarken ve Kur'an'ı okumam emredildi artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur kim de saparsa ona de ki Ben sadece uyarıcılardanım Kardeşlerim Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile Kur'an okumakla mükellefti Okumak zorundaydı Bu emre uyup Kur'an okuyan doğru yola gelmiş olacak Kur'an okumayan da doğru yolu kaybetmiş olacak ayet bunu çok açık bir şekilde söylüyor ve buradan bir hakikat anlıyoruz Allah on binlerce peygamber gönderdi Bunların hepsinin başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i onlara tac etti En büyük peygamberi lil alemin olarak onu gönderdi Ama ona da Kur'an'la hayat bulacaksın buyurdu. O en etlü'l Kur'an. Kur'an okumak hayati göreviymiş Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin. Onun için bu böyle bütün müminler için de böyle. Fatır Suresi'nin 29. ayetinde Allahu Teala ebedi ve gerçek kurtuluşa erenlerin kimler olduğunu haber verirken İnne'llezîne yutlûne Allah ve ikâmus salâti ve enfekû mimmâ rezaknâhum sirren ve alâniyeten buyuruyor. Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar, açık ve gizli sadaka verenler yarcu neticâraten len tebûr. Zarar etmeyen bir ticaret umabilirler. Kardeşlerim, namaz ne demek biliyoruz. Allah namazla beraber Kur'an okumaktan söz ediyor Cami yaptırmak, hayır yapmak, açık gizli sadaka vermekle beraber Kur'an okuyanlar diyor Namaz ve Kur'an'ı okumayı ayırdığımız zaman zarardayız Ticaretimizin kâr ettiğini iddia edemeyecek bir zarardayız Gerçekte Kur'an okumak Elbette Kur'an-ı Kerim'i mushafı açıp bakmak ve bülbül gibi onu tekrar etmenin ötesinde bir sırdır ama bu bununla başlıyor yani okuyorsun, okuduğunu anlıyorsun, anladığını yaşıyorsun olur okumadığın Kur'an'dan ne anlarsın ne yaşayabilirsin bunun için namaz kılanlar kurtulur اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyurduğu gibi Kur'an okuyanlar kurtulacak buyuruyor Allahu Teala tıpkı zekat vermekle Kur'an okumanın aynı şey olduğu gibi ha Demiyoruz Kur'an okuduktan sonra Serbesttir insan öyle değil Okuduğunun gereğini yaptıktan sonra Serbesttir insan O gereği de İhlaslı bir Şekilde yapacak Peki Kur'an okumanın Sırrı Anlamı nedir? Sesini Allah'ın sesi gibi görmektir Yani okuduğun ayetten çıkan ses senin sesindir belki insan olarak ama Allah'ın emri, Allah'ın yasağıdır o ayetleri Ebubekir radıyallahu anh'a inmiş sözler olarak değil, senin kulağına inmiş sözler olarak vicdanını hareketlendiren kalbine hayat veren sözler olarak görmen gerekiyor. Aksi takdirde Kur'an yerini bulmamış olur. Hani midesi ağrana, koluna merhem sürüp iyi olmasına benzer bir şekilde Kur'an okumuyoruz biz. Ağrın nereyse oranın tedavisini sağlayacak ilacı kullanır gibi Kur'an senin vicdanının, senin ruhunun ayetlerini sana indiriyor, okuyor, dinliyor olduğun zaman hem ruhun hem dünyan şifa bulacak demektir. Biz Kur'an'la sadece aman bir nur insin gökten içimize diye buluşmuyoruz. Kur'an karanlıkları kaldırsın nur inince diye buluşuyoruz. Yani hedefimiz bizim sadece bir nurun içimize inmesini sağlamak değildir. O içimize inen nur bizi aydınlatınca biz kandil oluyoruz, olmalıyız yani okumamızın bir bedeli var. Bir beklenilen sonucu var. Onu sağlamış oluyoruz. O en etlual Kur'an. Kur'an okuyayım ben diye Allah beni gönderdi. Diyor ya Neml suresinin ayetinde Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an indi. Nur onu aydınlattı. O bak asırlardır insanlığı aydınlatıyor. Kur'an böyle bir kitaptır aldın gömdün değil aldın yaşadın aydınlandın ve aydınlattın oluyor ve bu asla kolay olmayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıla mal oldu öğrenmesi, okuması, okutması, öğretmesi, aydınlanması aydınlatması bu bir mücadelenin adıdır bu mücadele şeytanla yapılacak nefisle yapılacak bir günde olmayacak, beş günde olmayacak, belki beş senede de olmayacak okuması bir mücadele, amel etmesi bir mücadele bizim belki de düşeceğimiz en büyük sıkıntılardan birisi bugün başladım, yarın Kur'an beni kurtarsın, Kur'an aydınlatsın, beklemektir Halbuki Allah hatta يَعْتِيَكَ yakin, son nefesin sana gelene kadar diye kayıt koydu bizim Kur'an okuma mücadelemiz bu biraz önce bahsettiğimiz tarzdaki okuma mücadelemiz bu şekilde son nefese kadar devam edecek ta ki Allah'ın kitabından bir ayet okunduğunda derin bir nefes alma mutluluğu hisseder gibi zevk hissetmeye başlayıncaya kadar bu belki 50. hatimde gerçekleşecek ya da 150. hatimde gerçekleşecek belki sen Taha suresini okurken ruhunu teslim edeceksin de cennette onu okumaya devam edeceksin bu mücadelenin yapması bizden akıbetini getirip bereketini indirmek Allah'tan olacak hem okuyacağız hem sevabını biz takdir edeceğiz hem de Allahu Teala da bizi cennete koyacak biz kendimize ait boyutu aşmış oluruz böyle düşünürsek bu Kur'an okumak demek cihadımızı, nefis cihadımızı ve şeytan cihadımızı ve şeytanlaşmış şerlere karşı cihadımızı sürdürmemiz anlamına geliyor bunun senesi yok çünkü Kur'an bir ömür projesidir medrese projesi değildir doğduğumuz gün başlamıştı bu mücadelemiz ama ne yazık ki bebekken okuyacak durumumuz yoktu Kur'an'ımızı reşit olduğumuz günden itibaren sahiplenerek okuruz ta son nefese kadar Kur'an namaz gibi Kur'an oruç gibi Kur'an nefes gibi Kelime-i Tevhid zihnimizde kaldığı sürece kalplerimiz la ilahe illallah ile dolu olduğu sürece Kur'an bir projemizdir bizim bir ömür projesidir bu ömür projesi nefesimiz bitti olduğu güne kadar devam edecektir. Aksi takdirde elimizdeki hazineyi değerlendirememiş oluruz. Maazallah. O sallallahu ve aleyhisselam, aleyhisselam, aleyhi sallam, aleyhi ala aleyhi sallam, aleyhi sallam, aleyhi sallam, aleyhi sallam, aleyhi sallam, وتنفع المؤمنين